Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği. Evet, Açık Radyo'da 10. Radyo şenliğinin son günlerin, son gününde son saatlerine doğru gidiyoruz. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Açık Radyo'nun dinleyici destekçilerinden müzisyen Banu Savaş ve Volkan Akkoç stüdyo konuğumuz hoş geldiniz. Merhaba. Geçenlerde şeyi soruyorlardı bir gençten bir arkadaşımız çok genç bir arkadaşımız. Ya bu genellikle bu radyo şenliğinde gençlerden destekçilere de yer vermiyor musunuz diyordu. Ben de böyle yani kulağıma böyle bir şey gelmiyor diyordu. Halbuki bir kere Büyük Ev Ablukada'yı oluşturan genç arkadaşlarımızdan bir kısmı destekçi. Şimdi de bir de başka destekçi müzisyenle de beraber olmanın keyfini yaşıyoruz. de çok Hoş geldin. Açık Radyo'yu seviyoruz. <gülüyor> evet. Olkan sen de seviyor musun? açık? Radyo? Çok çok seviyorum. <gülüyor> evet yani bir de yeni bir albüm çalışması da var galiba evet, duyduğumuza evet. göre evet. Banu. En güzel bir yere götür isimli albümümüz yakında çıkacak. Onun çıkış parçası dahinin klibi çekildi. Perşembe günü klibini çektik. Esra Başıbüyük ve... İlk ayın işenciyle, inşallah onun da kurgusu bittiğinde sosyal medyada direkt önce paylaşacağız, sonra da yavaş yavaş. İyi evet. bize de böyle bir ekskluzyif <gülüyor> özel bir memnuniyetle şey oluyor. Evet. Çok mutlu olduk ayrıca stüdyoda Mahir Ilgaz da var, onun sesini de duyalım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet birlikte Mahirle bu sunuyor. Tanışıyorsunuz değil mi? Mahir'i biraz tanıyorum, evet. <gülüyor> Tanışıyoruz evet. yakinen ee, Van benim eşim tabii evet. <gülüyor> Öyle söyleyeyim Neyse Torpilimiz yani. var torpille çıktık <gülüyor> <gülüyor> <Yayına>. <gülüyor> Evet şimdi e, Evet sözü size bırakıyoruz zaten Bu kısa girişten sonra Biz e, bugün Biraz birbirinden bağımsız parçalar hazırladık Yani canımız ne isterse biraz onu çalalım dedik ee, İsveçli bir benim çok sevdiğim bir jazz sanatçısı var Lisayktan bir onun parçasıyla şimdi başlayacağız. Sonra bayağı bir bitiş meziyetiyle <gülüyor> Rönesansa şey. girip oradan Mısırdan çıkıp falan bir şeyler yapacağız. Şimdi Volkan şu an bana bir el işaretleri yapıyor, hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen Searching every corner for my lost heart, so give me that slow-knowing smile, like someone who know their way. Give me that slow-knowing smile, that may make me want to tell you what I do I'm searching every corner for what I know is mine I tell you what is true my heart and my soul is what I need to find, give me that slow-knowing smile like someone who knows where to go give me that slow-knowing smile that may make me wanna say Gerçekten çok etkileyici, çok beğendim. Ben kendi payıma konuşursam Teşekkür yani. ederiz. Mahir'in beğenmeme şansı yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle diyorsunuz? Tabii ki var. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben çok beğeniyorum. Yok, söylemişti daha önceden de şaka ediyorum. Ee, yani Lisa Ektağ'ın mı dedin? Lisa Ektağ, evet. Evet, çok etkileyici, hoş bir şarkı hakikaten. Evet, bu yeni albümde ama senin kendi bestelerinden, evet, e, kendi yazdığın şarkılardan oluşan. Bu. Evet, hepsi benim. Hepsi e, senin, sözü müziğim. Mi? Hatta bugün için onlardan bir tanesini, Nefesi çalmayı düşündük burada. Eğer vakit kalırsa onu da çalarız. E, altı parçadan oluşan bir EP çıkartacağız. Hı -hı. Aslında daha fazla parça hazır durumda ama... Ne ee, Nedense artık bu daha ufak parçalarla insanlar albüm yapmaya doğru gidiyorlar. Bana da bu öneriydi ben de dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Abilerim böyle dediler. Ben de böyle, böyle. <gülüyor> Neyse altı parça hazırladık. Peter Snapper e, prodüktörüm. Aiden Love e, çok iyi bir aranjör. Onunla beraber çalıştık. Hmm, Baba Jim'de yaptık kayıtları. Nerede? Baba Jim stüdyolarında. <gülüyor> Baba Jim stüdyolarında. Evet, çok başarılı bir stüdyoda. ...Peter Snapper'da onların ortaklarından bir tanesi. Ben yalnız şeyi söyleyeyim yani e, açık radyonun tabii önemli özelliklerinden bir tanesi de... ...böyle e, özellikle açık dergi programı kapsamında e, yeni müzisyenlere şans veren işte ses veren e, bir radyo olması. E, bu radyonun da devamı bence önemli... O yüzden isterseniz şeyi de sizin sesinizden bir dinleyelim, e, telefon numaramızı dinleyelim ve destek çağrısını yapalım. Aa, evet evet <gülüyor> ama ondan önce bir, bundan sonraki parçanın hangisi olacağını bir anons edip ondan sonra da... Bu, bundan senin... sonraki parça Volkan'ın e, ayaküstü tam içeri girerken e, aklına gelen bir istek parçası vardı. Ben daha önce okumadım. bir defa burada okuyacağım. Birsen e, Tezer'in yorumuna daha yakın yorumlayacağız. Evet. Bülent Ortaçgil şarkısı Çığlık Çığla. Hep böyle yabancı e, söylemeye alışmışız. Hmm. Arada Türkçe repertuarlar da gelmesi gerekiyor. Volkan ciddi bir Türk e, <gülüyor> Türkçe müzik dinleyicisidir. E, onu çalacağız bundan sonra. Evet. E, o Bilen zaman... Bilen Tortaçki Harika. Bir de telefonunu e, söyler misiniz? Açık Radyo gerçekten Türkiye için e, çok çok önemli bir kuruluş. O yüzden ben kendim destek oluyorum. Sizden de... Telefon istiyorum. Şu an arayın 0212 343 41 41. Volkan sen de söyle bir de. 0212 343 41 41. Arayın destek olun. Rezil olmayalım burada. Arayın biraz <gülüyor> telefon çalsın. <gülüyor> Buyurun. Hmm. <gülüyor> Sevdiğimi anladığım günden beri Sesler değişti, renkler değişti Yüzümdeki çizgiler başkalaştı Geçmişim değişti, oyunlaştı Yeşilin ortasında gelincik gibi İnceleşti, yabancılaştı Siste bağıran vapur düdükleri gibi Geliyor muyuz? Gidecek miyiz? Yoksa çığlık Çığlık çığlığa Çığlık Seni sevdiğimi anladım günden beri Hiçlik değişti, yokluk değişti Karşılıksızlık den şti günler dişti sana dönüştü nasıl göründün düşü yeniden istersen nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız? Yoksa çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Seni sevdiğimi anladım günden beri Adresler değişti Dostlar değişti Yorgun sokaklar Bile karşı çıktılar Adresler değişti Evler değişti Seni sevdiğim anladım Günden beri Gökyüzü değişti Geceler değişti Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız Yoksa çığlık çığlığa Teşekkürler. Yani küçük bir dinleyici <gülüyor> kitlesi. Stüdyonun içindeki küçük dinleyici kitlesinin alkışlarını da dinlediniz. Tam çok karşımda teşekkür... gerçekten çok küçük bir dinleyicim var. <gülüyor> o eğleniyor ya bayağı. Evet eğleniyor. Memo, Memo eğleniyor. Memo. Ama e, bizde yani keyifli bir konseri paylaşmanın böyle ...spontane bir konseri paylaşmanın... ...çok büyük keyfi içindeyiz. Gerçekten... ...çok teşekkür ederiz Banu. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum... ...biz teşekkür olmaktan. ederiz. Telefonlar çalıyor da... ...biz mi duymuyoruz? Evet burada, tabii <gülüyor> Tabii Evet. Aa. Çünkü burada telefonu... ...söktük tamam, yani sizin müziğinize de... artık. <gülüyor> ha tamam yani ben... ...moral bozmama gerek yok. Çalıyor olabilir mi? Olabilir. <gülüyor> bilmiyorum. Tamam, 343-41-41... ...ara ara anlatayım. Evet evet. Çok <gülüyor> güzel bakayım. bu. Yani e, son günün... ...son... E, Konseri de oluyor galiba, değil mi bildiğim kadarıyla? Çünkü bir de evet gördüğüm kadarıyla öyle. Çünkü bir daha önce Marsis girecekti, fakat on, onlar e, gelemiyormuşlar, gelemiyorlar maalesef iptal ettik onu Et, etmek zorunda kaldılar daha doğrusu ve böylece bu bu seneki 10. senemizdeki son canlı performans e, sizin. Oluyor. Bu büyük bir onur. Bizim hem için güzel bir şey hem de acaba Bağış'ın herkes yaptı ve bize bir şey kalmadı diye de korkuyorum. <gülüyor> Yok öyle hiç, bir tehlike olduğunu <gülüyor> e, ben de sanmıyorum. <gülüyor> evet. Bir cep telefonu duymadık değil mi? Yok duymadık. <gülüyor> Destek için doğrudan eğer Volkan'la Banu'yu arıyorsanız arayacağınız numara 0212-343-4141 onu hatırlatalım. Evet Volkan'ı lütfen cep telefonundan aramayın. <gülüyor> <gülüyor> Radyoyu arayın direkt. <gülüyor> onu ayrıca aramak istiyorsanız bu... Tabii Volkan'ı çık... cep telefonu verebilirim buradan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet neyle devam edelim Banu? E, why don't you do right? Biraz belki tam konuya da uygun manigin bu sabah dediği gibi... E, Bakalım. C yani gerçekten Volkan cep telefonu çalıyor galiba. Bu benim değil. Senin değil, değil mi? B ben Bende cep telefonu. Ben... Kim cep telefonuyla geldi buraya? Benim, benim cep telefonum olmasın? <gülüyor> Sanmıyorum yok. <Ha. gülüyor> Siz kullanmıyorsunuz değil mi cep telefonu? Ama bir yerden Nasıl? böyle bir sesle geliyor. Bir dakika. Herkese laf edip sonra ben çıkabilir miyim? <gülüyor> Lütfen beni de cep telefonumdan aramayın. 343 441, 41 41 Evet e, sanmıyorum o herhalde başka, bu bir biz başka bir elektronik bir şey Masumuz biz evet, elektronik bir şey karışıyor peki şimdi ne dinliyoruz dedin Why don't you do right? Evet neden doğru olanı yapmıyorsun diye çevirelim mi evet. <gülüyor> neden doğru olanı yapmıyorsun <gülüyor> ve para vermiyorsun bize haydi 343 41 41 You too. You let other women make a fool of you. Why don't you they're right like some radios do? Get out of here and get me some money too. You're sitting there and wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you on Why don't you do right like some other men do Get out of here and get me some money too 20 years ago You wouldn't be wandering out from door to door Why don't you do right Like some other men do Get out of here and Get me some money too I fell for your diving and I took you in Now all you gotta offer me is a drink of gin Why don't you do right Like some other men do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 Sitting there and wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Get out of here, get me some money too. 43 41 41 hemen ara Teşekkürler <gülüyor> Bu beklenmecikti gerçekten. Ben de beklenmiyordum. Işte. <gülüyor> Mahir de şaşırdı. Be belki Volkan bekliyordu. Volkan da be yok Volkan da bekliyor. <gülüyor> ben bekliyorum ya böyle şeyler bağımda. <gülüyor> Siz, <gülüyor> Siz fazla birlikte çalışmaktan <gülüyor> de iyi olabilir ama bizim için aslında biz Volkan, hoş bir sürpriz. Volkan Akkoç gerçekten çok iyi bir piyanist. Ve, e, benim ederim. çok uzun, 15 senenin üstünde arkadaşım yani çok şey beraber yaşadık bazı şeyleri biraz anlatacağım burada <gülüyor> <gülüyor> kirli çamaşırlar dökülecek. Oğkan inanılmaz <gülüyor> meşgul. yani böyle bir yeteneğin getirdiği bir meşguliyet oluyor ve biz beraber çalamıyoruz aslında. Öyle mi? Evet yani <gülüyor> arkadaş çevrelerinde buluşuyoruz diyeyim. veya açık ve radyo'nun desteğiyle. Aynen yani o yüzden bugün gerçekten çok mutluyum hem burada olmaktan hem de Volkan'la çalmaktan. Çok Evet, biz, çok... biz de ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz <gülüyor> <ederiz. gülüyor> gerçekten. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Evet. evet, bu beklenmedik bir şeydi. <gülüyor> hmm. Pardon ben bir yandan... Teknolojiyle aram çok kötü. Beni tanıyanlar bilir. Bana önüme bir iPad koydular. <gülüyor> Şu an. not notalarını kaybetmeseydim diyeceğim. <gülüyor> Biz dün akşam çaldık. Eee Banu Savaş Quintet olarak. Adem Gülşen, e, ben Durutuna Emre Yen son eee Salıcı. Eee Banu Savaş Quintet 60 metrekaredeydik. E, dolayısıyla biraz geç geldik, geç yattık. Hani onun bir yavaşlığı var üstümde. Ama akşam da yorgunluktan mıdır nedir her şeyimi orada bırakıp e, çıkmışım. Dolayısıyla da böyle teknolojik bir Önce dedik nota. E, Mahir hani yazdıralım bunu kağıda falan. Sonra da üzülüyorum. Yani sürekli kağıtlara. <gülüyor> <Şu an Volkan. gülüyor> tamam. yani e, kağıt harcamak da çok kötü artık bu kadar teknolojik açıdan. Ama keşke o tableti kullandığın kullanabilsem keşke. Değil mi? Evet. <gülüyor> Ha, tamam bunun sözlerine bakmayacağım. Zaten o tabletin harcadığı elektrikten giden Eyvah. şey çevre çok da <gülüyor> vahim. Kesinlikle yani öyle. Printerden bir o şey dan, olmaz. Hı. Bol bol kağıt harcayabilirsin. Benim bilebildiğin kadarı. Yok. Hangisi kadar daha değil. kötü değil mi? Kağıtta harcamak iyi bir şey. İkisi İ, de kötü. Kötünün iyisi hangisi? Güzel. Yok öyle bir şey. Yok. En iyisi tüketmemek fazla. Yani notalarını kaybetecektim. <gülüyor> o zaman ezberlemek. <gülüyor> Şimdi onu diyecektim. Tamam. <gülüyor> Benim için gene tanıyanlar bilir benim için ne kadar zor oldu <gülüyor> bir şey hatırlamanın e, hafızam için Cansın e, John, da Mairen kız kardeşim bana gülüyor e, çünkü ben hafızam için bana bir hap yani bir vitamin takviye verdiler e, işte ben tırım tırım evde bir şey arıyorum Cansın da soruyor işte, ne arıyorsun falan. Dedim hafıza haplarımı arıyorum nereye koydum <gülüyor> hatırlamıyorum <gülüyor> ponzo onu da unutmuşsun. Bu değil mi? doğru. Unutmuş. <gülüyor> Gerçek. Gerçek yani. evet. Hayat hakiki. Evet. Şimdi biz e, albümden bir parça çalacağız. Nefes. E, şimdi birazdan söyleyeceğim şey için bir giriş yapmam gerekiyor. Bu bir aşk parçası değil. <gülüyor> Ve ben bu parçayı Volkan'a yazdım. Bu bir arkadaşlık parçası aslında. Evet. Eee yani o parçayı dinlemeden önce <gülüyor> lütfen bir kere daha dinle güzel sesinden. 343, 41, 41. Haydi Volkan bir de erkek sesinden duysunlar. 343, 41, 41. Ben kendi sesimi pek beğenmiyorum böyle kayıtlarda. Çok kötü geliyor dinleyince. Onun için konuşmamayı tercih ediyorum böyle durumlarda. <gülüyor> Ama senin, biz çok seviyoruz senin sesini. Yok biz de beğendik yani. Ben beğendim ya yani. Ya şarkı söylemediğin söyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, abla, Bir anı daha geldi. Bir radyocu öyle. <gülüyor> <Tamam>. Sonra. Tamam <gülüyor> Dün çok kaldın, kar oldun dondun, yağmur oldun çözüldün. Bir piyano tuşuna sıkışıp kaldın, Dökülmedi yağmur, damlaların içine aktı notaların ıslak sokaklarda yalnız dolaştın durdun görünme. Gördün, bağırdın Ama aslında Sadece nefes aldın Biraz yaşadın sen Sadece nefes so kak Evet, bu yeni yani bu senin bestendi değil bu mi? Bu benim evet. Evet, yani senin şa yazdığın şarkı benim Öyle yazdığım diyelim. Şarkı. Sözleri de, bestesi de, güftesi de bestesi de sana evet, ait. Sözleri İdil Kuzuoğlu çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum ona dinliyorsa <gülüyor> Çalışıyordur o şimdi dinlemiyordur ama Olsun Dinlesin canım niye dinlemiyor? Diğer <gülüyor> <Evet, fakat> <gülüyor> <gitarak. gülüyor> pazar gibi. Onlar arkadaşları, hem oscu var. <gülüyor> <Her> <gülüyor> <bir yolcu> var. <gülüyor> Evet kaç oldu saat ben göremiyorum. Evet, ee, saat 18.47 oldu. Dışarı bakıyorum. Eraslan da hazır. Ee, evet. E, Gerinme esneme hareketleri yapıyor. Stüdyoya girmek üzere. Senin e, evet. Yani e, konseri <gülüyor> bitiriyoruz burada ama söyleyeceğini evet. anlatacağım bir hatıra vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangisiydi? <Hafıza> Ağzı hapları üstüne. <gülüyor> Hafızat. <gülüyor> Jack mı? Kapları üzerine bir şey geldi. Ah çok abi. önemli. Önce o, o geldi aklıma. Onu anlatacağım. Tam, Aa, tam stüdyoya giriyoruz. Ee, tam stüdyoya girerken ben de Volkan'a ee, Jack nerede dedim. Arkadan tabii bütün Açık Radyo ekibi. Ah Jack bugün burada yok falan. Dedi. Jack üzerinden bahsediyorlar ama biz kablo olan Jack'tan bahsediyoruz. <gülüyor> ama senin anlayacağın hikaye bu değil. De. Onu, <gülüyor> onu sen anlat istersen maalesef. Sabah hafızatını bulamadı. <gülüyor> <hep oyun olmuş. gülüyor> e, bu radyoda bunlar çok tuhaf karşılanmayabilir. Çünkü ismi lazım değil. Birisi de program partneri olan oğlunu almayı unutarak gelmişti programa. <gülüyor> <gülüyor> bu da aynı vakidir. Olmuş bir olaydır e, yani. Ya en azından programı yapmamış ama o halde daha sonra. Hayır sonra geldi, yetiştirildi. Unutulan... <gülüyor> Programcı yetiştirildi ama evde unutulmuştu. Yani. Siz de mi unuttunuz hafızı e hafızlarını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oluyor. Hepimiz yoğunuz ya ondan evet. işte. <gülüyor> Böyle şeyler Böyle olabilir. Böyle yani. kurabiliriz belki. <gülüyor> 343, 41, 41 söylemiş miydim? Çalıyor mu telefondan? Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Dışarı çıkınca öğreneceğiz. Dışarı çıkınca öğreneceğiz. Peki. peki. Şu an, ne dedi bize? Ferial telefon şey çaldığını söyledi. Dedi. Belli bir sayıda Yok, bir, hat boş boş bir hat boşmuş galiba. öyle bir şey değil. Bir hat doluymuş. Altı hattımız boşmuş. Ne? Altı dinleyicimiz evet. aynı anda arayabilirmiş. Hadi arasınlar o zaman. Evet. Bekliyoruz. O zaman altı kere 343, 41, 41 söyleyelim. Uğur. Yok Hadi söylemeyelim. Altıncıya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar unutulabilir zaten. Evet. E Banu, çok teşekkür ederiz ve Volkan. Biz teşekkür, Biz ederiz. teşekkür ederiz. Bizim için Biz bir ederiz. mutluluk kaynaydı konseriniz. Gerçekten e, samimi söylüyorum. Gayet keyif aldık. çok Büyük teşekkürler. Bizi Ve izlemeye devam edeceğiz sizi. İnşallah. <gülüyor> Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği.